Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz bağlama ve durum zarf fiilleri olan ıp, ip, ip ve madan, meden ekleridir. Ip, ip, madan, meden fiil kök ve gövdelerine getirilen...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 ba fiil terimi de kullanılmaktadır. Bu eklerden sonra ne isim ne de fiil çekim eki kullanılır. Bağlama zarf fiili. İp, madan ekleriyle türetilir. Bu ekler genellikle iki cümleyi birbirine bağlar. Bu nedenle bağlaç zarf fiil ekleri olarak da bilinir. Madan eki, fiilden şahsa ve zamana bağlı olmayan, maksızın anlamında olumsuz zarf fiiller türetir. Her türlü fiil kök ve gövdelerine gelebilir. Örneğin, Gürültüye aldırmadan işiyle meşgul oluyordu. Bu haberi okumadan benim söylediklerimi anlayamazsın. Bilmeden konuşma. Iplı zarf fiil, bağlı bulunduğu esas fiildeki hareketten biraz önce gerçekleşmiş olan bir hareketi karşılar. Ip ekinin getirildiği fiille, onun bağlanmış olduğu fiilin öznesi ve zamanı çoğu zaman aynıdır. Örnek verecek olursak, Suyu avuçlarına döküp oradan içiyorlardı. Ip eki zaman zaman ve bağlacının yerini tutar. Telefon edip halini hatırını sordum. Telefon ettim ve halini hatırını sordum. Ip ekinin tekrarlanması fiilin sıkça yapıldığını gösterir. Dilinin ucuna gelip gelip gitmişti söyleyecekleri. Bakıp bakıp gülüyorlardı. Şimdi dinleyeceğiniz konuşmadaki bağlama zarf fiil eklerine dikkat ediniz. İddiaya girmek. İki bulaşığı yıkayıp bitiremedin hayatım. Bu erkek işi mi? Ne yapayım? Elimden bu kadarı geliyor. Hem bakıp bakıp gülme bana. <gülüyor> ama çocuk kılığına girip çektirdiğin fotoğraf öyle demiyor şekerim. Biricik karıcığım, hayatım lütfen yalvarıyorum. Şu fotoğrafları kimse görmeden bana ver. Ya birisi görüp de tanıyacak diye ödüm kopuyor. Hem birisi görürse rezil olurum karıcığım. Bir daha kimsenin yüzüne de bakamam. Yalvar yalvar ama bulaşıkları yıkayıp bitirmeden yalvarmaların boşuna. Hem iddiaya girmeden başına gelebilecekleri niye düşünmedin? ''Sevgili karıcım, daha önce sana söylemiştim. O fotoğrafları mahalle takımımız yenilince çektirmiştim. Bizim mahalle takımının galip geleceğine o kadar çok inanıyordum ki birden kendimi kaybedip arkadaşlarla iddiaya girdim. Ali, ''Yenilirseniz çocuk kılığına girip fotoğraf çektireceksin.'' dedi. Ben de kabul ettim. ''Maalesef son 5 dakika içerisinde 2 gol yedik. Arkadaşlarım yenildikten sonra bana elbise giydirip makyaj yaptılar.'' Fotoğraf çektirmeden bu işten sırılabileceğimi düşündüm ama nafile. Arkadaşlarım fotoğraflarımı çekmişlerdi bile. Lütfen karıcığım ver artık o fotoğrafları. <gülüyor> tamam ama bir şartla. Ne şartı? Bir daha iddiaya girmeden önce başına neler gelebileceğini düşüneceksin tamam mı? Tamam tamam anladım. Bir daha iddiaya girmem bile. Yeter ki o fotoğrafları bana ver onları kimse görmesin. Şimdi okuyacağımız metni bağlama zarf fiil eklerine dikkat ederek dinleyiniz. Alışkanlık Bir köylü kadın bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş. Sonra da bunu adet edinmiş. Her gün danayı kucağına alıp taşırmış. Sonunda buna o kadar alışmış ki dana büyüyüp koskoca öküz olduğu zaman onu yine kucağında taşımış. Bu hikayeyi kim uydurduysa alışkanlığın ne büyük güç olduğunu çok iyi anlamış olacak. Gerçekten alışkanlık pek yaman bir şeydir ve hiç şakası yoktur. Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar. Başlangıçta kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür ama zamanla oraya yerleşip kökleşti mi, öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki, kendisine gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez. Bence en büyük kötülüklerimiz, Küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır, anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da oğlunun savunmasız bir köylüyü öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca aldattığını gördüğü zaman bunu bir yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın, dönekliğin asıl tohumları, kökleridir. Çocukta filizlenirler, sonra alışkanlığın kucağında alabildiğine büyüyüp gelişirler. Bu kötü eğilimleri yaşın küçüklüğüne ve işin önemsizliğine bakarak hoş görmek tehlikeli bir eğitim yoludur. Hırsızlığın çirkinliği çalınan şeye göre değişmez ki. Ha altın çalmışsın, ha bir iğne. İğne çaldı ama altın çalmak aklına bile gelmez diyenlere benim diyeceğim şudur. İğne çaldıktan sonra niçin altını da çalmasın? Sevgili dinleyenlerimiz bugün bağlama ve durum zarf fiilleri olan ıp, ip ve madan, meden eklerini ele aldık. Tekrar edecek olursak,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 Iplı zarf fiil, bağlı bulunduğu esas fiildeki hareketten biraz önce gerçekleşmiş olan bir hareketi karşılar. ıp ekinin getirildiği fiille, onun bağlanmış olduğu fiilin öznesi ve zamanı çoğu zaman aynıdır. Ve yine örneklere bakalım. Suyu avuçlarına döküp oradan içiyorlardı. ıp eki zaman zaman ve bağlıcının yerini tutar.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 Türkçe öğreniyorum.